Perşem FM Perşem FM Türk Eradiyona Türk Eradiyona Ömer Pekinle 5 N 1 K 4 O 8 Y 12 Q 12 Q 12 N ne? Neden Nasıl için Ne Zaman Kim Kimle Kime Ne O Oha Sana Ne Bana Ne Yo Çüş Sana Çüş. Ne Yo Neden Neden <Gülüyor> Ömer Pekin'le 5N Dinleyiciler Türkiye Radyoları'nın tartışmasız en tartışmalı radyo programı Ömer Pekin'le 5N, 1K, 9Q, 12W, 38X programına hoş geldiniz. Dinleyenler son zamanlarda darbe planlarıyla sarsılırken ülkemiz ondan önce de günlerce kozmik odalar konuşulmuştu. Ülkenin gündemini günlerce meşgul eden Kozmik oda nedir, ne değildir? Kozmik oda ne arandı da bulunamadı, ne aranmadı da bulundu. Bu konuyu kadrolu konuğumuz, araştırmacı, karıştırmacı, karalamacı yazar e, Sabit Görüş Bey'le değerlendireceğiz. E, Sabit Bey, ho hoş geldiniz efendim. Hoş mu geldin? Evet. Rica ederim Ömer Bey, rica ederim yani memlekette hoş olmayan o kadar çok şey var ki şu anda. Ben nasıl hoş gelebilirim söyler misiniz yani? O yüzden efendim hoş bulduk demiyorum. Na hoş bulduk diyorum. Efendim e, ben bu konuda e, sizinle polemiğe girmek istemiyorum. Bir niye saatte... efendim niye? Kozmik odaya giriyorsunuz ama. Polemiğe niye girmiyorsunuz? E, Sabit Bey yani bunu hep yapıyorsunuz efendim. Ya bırakın. Ya bırakın bunları da bir an önce. Bakın e, konuya girelim istiyorum. Çünkü ülkede gündem o kadar çok değişiyor ki yetişemiyoruz efendim. Yani. Ya girin efendim. Girin tamam. Ama bakın konuya da kozmik odaya girdiğiniz gibi eğer girecekseniz. Hiç girmen daha iyi. Ha Yok girmeyecekseniz o zaman tamam ben de gireyim. Kim girmiş efendim Kozmiko'da ya? E siz girdiniz. Ben mi? Ne, ne zaman girmişim? Ya, ya bakın işte girmişsiniz ki ne zaman girdim diye soruyorsunuz yani. Girmeseydiniz ne zaman girdim diye sormazdınız. Ne oldu çapra soruların karşısında afalladınız kaldınız öyle. <gülüyor> bakın Sabit Bey yani şimdi bakın artık lütfen biz bu klasik kavga eden tartışma programlarından kurtulalım artık ya. Kurtulalım meseleler, efendim. Meselen efendim medeni şekilde tartışabilen karşılıklı görüşlere saygı duyan tartışma programları olduğunu göstermemiz lazım artık. Lütfen. Tamam gösterelim efendim. Biz, tamam. burada, biz burada birbirimizi yersek ha, ne yapar değil efendim? Evet evet çok haklısınız. Şu andan itibaren efendim, daha dikkatli olacağıma dair e, söz veriyorum efendim. E, buyurun efendim girin o zaman. Bak şimdi çok güzel mesaj verdiniz. E, önce siz girin. E, yok, yok yok ben girmiyorum efendim. Buyurun rica ederim siz girin. E, e, siz girin bakın hak ettiniz. Gerçekten hak ettiniz. Ya, olur mu efendim ya olur mu siz girin. Sizin hakkınız bir defa siz girin lütfen buyurun Aa, efendim. aha. Lütfen Sabit Bey misafirimizsiniz olur mu ya ne olur ne olur bak ne olur siz buyurun. Ya efendim yok lütfen yani program sizin efendim program sizin buyurun siz girin Allah aşkına diyorum bakın ölümü görün ya. Tamam tamam madem öyle diyorsunuz e, gireyim ben o zaman. Demek giriyorsunuz. Evet. Sabahtan beri gir dedim girmediniz ölümü gör hemen girdiniz. Demek ki ölümümü istiyorsunuz ha yani ölümü görmeye ne kadar da meraklıymışsınız Ömer Bey ya. Ya, Çok teessüf ediyorum Samet yani. Bey, ama abartıyorsunuz ya. Abartmayı ya ya? Ya mesele uzamasın diye hemen girdim. Yani vallahi yarım saat oldu daha programa giremedik ya. Ama efendim ölümü gördü sanırım. Yani canım. bırakın yani bir şey değil. Konuya kozmik oda diye başladık. Ya gündem o kadar değişiyor ki korkuyorum kozmik gündemden düşecek efendim ya. Çok Kusura bakmayın efendim. Şimdi yaşanan siyasi gelişmeler beni zaten fazlasıyla gerdi. Hassaslaştım bu konularda. Şimdi en ufak bir şeyden alınganlık gösterebiliyorum bu aralar. E, neyse efendim buyurun girin. Bakın ne güzel işte hep böyle karşılıklı anlayış içinde olalım. Birbirimizi böyle dinlesek, anlasak değil mi efendim? Haklısınız efendim, haklısınız. Ne gerek var değil mi yani? Böyle bar bar birbirimize bağırıyoruz. Şimdi neyi paylaşamıyoruz yani değil mi efendim? Tabii efendim. efendim? E, buyurun efendim, buyurun. E, buyurun. Gelin. Teşekkür ediyorum Sabit Bey ve hemen e, şunu sormak istiyorum Ç ben. Bakın işte efendim, ne güzel ne zahmetle girdiniz. inanın sizden bunu beklemezdim yani. Son zamanlarda bir kozmik odadır gidiyor. E, kozmikoda halkımızın yeni öğrendiği bir tabir. E, keşke efendim herkes sizin gibi nezaketli de olsa değil mi efendim? Kozmikoda nedir? E, kozmikoda şimdi da. Demek ki bu iş nezaketle de olabiliyormuş. E... Bugün bunu e, göstermiş olduk. Ama o ne öyle kaba gürültü be, falan ya yani. Ya bir dediniz şimdi de konuşturmuyorsunuz efendim ya. O, pardon pardon efendim buyurun buyurun. Yani bu kozmikoda nedir? Format gereği kısaca sormak istiyorum öyle gerekiyor. E, Buyur efendim soralım. Da... Ne neden niçin nasıl niye kime kimden nereden hadi ya niye ya. Yok daha neler oldu mu şimdi? şimdi ne oldu şimdi yani. Şimdi Ömer Bey kozmik oda olayını e, bu kadar da büyütmeye gerek yok. E, bu tamamen e, şimdi. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika Sabit Bey. Ne var arkadaşlar evet öyle mi tamam. Ne Tam... oldu Ömer Bey ne oldu? Ne mi oldu? Ne oldu? Süre bitti Sabit Bey. Süre mi bitti? Evet. Ama daha kozmik odayla ilgili hiçbir şey konuşamadık. Ya nasıl süre biter ya? Ne demek nasıl biter efendim ya? Ya, ya. baya bitti işte. Kardeşim sabahtan beri sizin yüzünden bir türlü başlayamadık ki Salih Ya Bey bana ya. ne kızıyorsunuz efendim zaten İstanbul'un öbür gününden gelmişim ya? ya. Ya sabahtan beri girin girin diyorum. Yok önce siz girin yok ben gireyim. Aha girmedik süre bitti. <gülüyor> En fazla 3 dakika konuşabiliyoruz Sabit Bey ya. Şarkımıza girmemiz lazım. Şarkı da girmedik. Siz yüzünden ceza edeceğiz ya. ya. Ömer Bey ben hayatımda böyle saçmalık görmedim ya. Göya tartışma programı yapıyoruz burada. Tartışmayalım diye elinizde ne gerekiyorsa yapıyorsunuz ya. İki ya. tane şarkı çalmayı <gülüyor> çal Ömer Pekin'le 5N, 1K, 4O, 8Y, 12Q, 12Q, 12 Neden? Nasıl? Niçin? Ne zaman? Kim? Ne, kim, kim, kim? <gülüyor> perişan FM. Perişan FM. Türkiye Radyo'da. Perişan FM şimdilik bu kadar perişan <gülüyor> FM. Her gün çift saatlerde dünya, dünya radyoda. radyoda. Yazan Ömer Pekin, oynayanlar Ömer Pekin, Mustafa Sarıtaş, teknik yapım Ömer Pekin. A <gülüyor> Diney dinleyiciler. <gülüyor>